2005, numaralı konu, Hz. Peygamberin sahabilerine Allah'tan Kur'an ayetleriyle yardım istemelerini emretmeleri, evet, İbrahim bin Haris etteymi şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir keresinde bizi bir askeri birlik içinde gönderdi, yola çıkarken de bize sabah akşam, sizi boş yere yarattığımızı ve hakikaten huzurumuza getirilmeyeceğinizi mi sandınız, 23. 23.sur 115, mealindeki ayeti okumamızı emrettiler, biz de onun bu emrini yerine getirdik, sağa Salim ve hiç kayıp vermeksizin büyük ganimetlerle döndük.